Yine koyuyorum ortaya ruhumu kumarda gibi Korur annemin duası beni Sudan çıktım uyandım eninde sonunda biri dese bile Susmayı bil ölürüm olmam sistem kurbanı biç Ne okulu len okula Uymadım hiç Zihnimi ben yönlendirdiğimden öğretmene gerek duymadım hiç Hitap ediyormuşum ergenlere bunu diyen de bir kertenkele Noel babasından para dileniyor ben para babalarını sererken Yere canın ıskanı etiketlerken çenen ağzın yamuluyor ama görünce meme Youtube'da manken memesi aratırken kimseye ergen Deme, etmiyor sarıyor melekine Ateşledi mi geliyor yürek dile Yakışan giyiyor lafımı yelek diye Kaşınan geliyor bana da gerek diye Fakat vurmam belaltı hera diye Vicdanıma sıçayım ela diye Aman afile benden iğrenç olamaz Bok yiyen ilitis celal bile İnadım inat hala Hiç kimseye yok ya ama Hayat ince bir çizgi Çiz vere git Sök kalbini yürü arkana Bakma atsınlar takla Anlatmaya çalışıp da kötü olma Hem ne anlatıyorsun hala Hala, hiç kimseye yok yana Hayat ince bir çizgi çiz ve de git sök kalbini yürü arkana. Bakma atsınlar takla anlatmaya çalışıp da kötü olma. Hem ne anlatıyorsun hala? Anlayanlara tek sözüm yok. Bu kez küfür yok Hem sence ihtiyacım var mı? Küfür etmek için yüzünü mor Gençleri uçurumun eşindeler Ama bu senin suçun değil yeğen Çünkü fikir üret isterdi Fikri olsaydı eğer senin peder Dirilirim yeniden Megolomanim daha sert yapıyor beni Dory heriden En sevdiğim günah kibir Çünkü daha çekici bu Hristiyen'im meriden. İşim sanat sen anlamazsın Basit bir ironiyi bile anlayamıyor Çünkü o aydın geçinen aklın <gülüyor> Yobazdan yok bir farkın İnadım inat hala hiç kimseye yok ya Hayat ince bir çizgi Çiz ve git Sök kalbini yürü arkana Bakma, atsınlar takla Anlatmaya çalışıp da kötü olma Hem ne anlatıyorsun hala Ama inadım inat hala Hiç kimseye yok ya Hayat ince bir çizgi Çiz vere git Sök kalbini yürü arkana Bakma, atsınlar takla Anlatmaya çalışıp da kötü olma Hem ne anlatıyorsun hala